Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 25 gün kaldı. 2009 yılı tüm dünyada ekonomik kriz yılı olarak hatırlanacak. Ama bir gelişme var ki 2009 yılını çok özel kılıyor. Rüzgar gücü üretim kapasitesi 2009 yılında toplam 158 bin megawata yükselerek bir rekor kırdı. %31'lik bir artış ile artık rüzgar gücü donanımları 250 milyon insanın ihtiyacı olan elektriği karşılayabilecek düzeyde. Rüzgar gücü hali hazırda 70 ülkeye elektrik sağlıyor. 2009 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada en çok karbon salımı yapan 10 ülkenin elektrik ihtiyacının sadece ve sadece rüzgar gücüyle karşılanabileceği ortaya kondu. Dünya gelecekteki enerji talebini karşılamak için çeşitli yollar arayacak. Ancak rüzgar gücü potansiyelinin fosil yakıtların yerine geçmesi gerektiği gerçeği ve iklim değişikliğini önlemedeki büyük rolü yadsınamaz. Bildiğiniz üzere Anadolu grubu Gerze'ye bir termik santral yapmak istiyor ve santral için sık sık çevreye zararsız söylemini kullanıyordu. Gerze'li bir araştırma grubu, Anadolu grubunun en iyi termik santral olarak gösterdiği Afşin-Elvistan ve Adana-İsken su gözü termik santralini incelemeye karar verdi. Ve santralin doğadaki yıkıcı gerçek yüzüyle karşılaştılar. Afşin-Elvistan santrali yapıldıktan birkaç yıl sonra zehirli etkisini göstermeye başladı. Bölgede kanser nedenli ölümlerde. Büyük bir artış oldu. Bununla beraber çevredeki ağaçların büyük bölümünün tamamen kurudu. Kalanlarını da toz kapladı. Bölge köyleri neredeyse termik santralin kül deposu haline geldi. Termik santral açıkça insana ve doğaya yaşam hakkı tanımamış. Bu acı gerçeklerle yüz yüze geldikten sonra gerzeliler hiçbir şekilde santralin yapımına izin vermeyeceklerini açıkladılar. Bugünlerde hayatımıza yeni giren terim bulut bilişimi. İnternet dünyasında kalbi sayılıyor. Fakat gerçek anlamda bir bulut kirliliğine yol açmakta. Çünkü bilgisayar merkezleri kömür gücüyle destekleniyor. Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo ve Google hepsinin hiç olmazsa birkaç merkezi ciddi miktarda kömür gücüyle işletiliyor. Şirketler çevreci kararlara destek verdiklerini söylüyorlar ama bilgisayar merkezleri hakkında bilgi vermeyi reddediyorlar. Dünyamızın üstünde kara bulutlar dolaşıyor dersek sanırım yanlış olmaz. Deutsche Bank iklim değişikliği danışmanları tarafından hazırlanan bir rapor, karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği politikaları açısından düşük karbon ekonomisine geçişte Çin ve Almanya'nın son derece iyi konumda olduğunu ortaya koyuyor. Deutsche Bank raporuna yeni hedefin yıllık karbon emisyonu oranını 2.8 gigaton azaltmak olduğu belirtildi. Raporda yer alan verilere göre Almanya düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde lider konumda yer alıyor. Çin ise son dönemde birim milli gelir başına kurduğu yenilenebilir enerji kapasitesiyle hem Almanya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakmış durumda. Fakat bunun yanı sıra birim milli gelir başına düşen karbon emisyonuna da bakmak gerekiyor. Yenilenebilir enerjiler doğru yolda atılmış önemli bir adım. Fakat kişi başına üretilen karbon emisyonuna baktığımızda ABD ve Çin'in geride kaldığını görüyoruz. Bir nükleer haberiyle bugünün programını bitirelim. 50 Greenpeace aktivisti Belçika'da yapılan nükleer eğitim uçuşlarını 2 saat boyunca durdurmayı başardılar. Saat 9.30 sıralarında helyum ile doldurulmuş 50 metre yüksekliğindeki turuncu balonları bileklerine bağlayıp eyleme başladılar. Balonların üstünde Avrupa nükleer istemiyor ve soğuk savaş bitti mesajları çok net ve çarpıcıydı. Önümüzdeki günlerde daha nice nükleer karşıtı eylemleri duyacağız hep beraber. Türkiye Nükleer Rönesans adı altında karanlık çağa sürüklenmesin diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin imzanızı atın. Rüzgar güneş bize yeter diyen 1 milyon kişiye katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 25 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi